Euzu billahi minash shaytanir <Gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amaline. Men yehdihillahu fela mudille ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd feinna estafa al-hadisi kitabullah ve hayral hadih Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-ül umuri muhtasatuhâ, بكل muhtasatin bid'a ve kulli bid'atin bid zalale ve kulli zalaletin fî'nâr. Bizden olmayanlar şerhinde demokratik düzenlere oy vererek itaat edenler kafirlere benzer. Başında kalmıştık. İbn Mesud radıyallahu an’ten gelen rivayette şöyle demiştir: Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kim bir topluluğun kalabalığını artırırsa onlardandır. Kim bir topluğun amelinden razı olursa onu işleyene ortak olur. Bunu sahip bir isnatla Deylemi, Ezzahira fi mehasine ehlil cezira kitabında Eşşenterini rivayet etmişler. Ebu Yala'dan naklen, Fethülbar'de Havz İbni Acer, nasb ve başkaları rivayet etmişlerdir. Ebu Zer el-Gıfari <gülüyor> radiyallahu gelen rivayette, Kim bir topluğun kalabalığını artırırsa onun ehlinden olur. Kim bir amelden razı olursa onu işleyene ortak olur demiştir. Bunu da Mübarek Kitab-ı Zühd'de Begavi Şerh-i Zünnede zeyla zikrederler. Enes bin Malik radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim bir topluluğun karartısını, kalabalığını artırırsa onlardandır. Bunu Hasan-i Gari'bi Hatibül hatib tarihte İbn-i Nebiyas'ın Es-Sünnede Ebu Amr el-Buhayri'nin Tevâidül müntâbe de rivayet etmişlerdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bizim oy kullanmayı küfür, oy kullananları da kafir sayan haricilere muhalifet etmemizdir. Teşri kelimesi lügatte kanun koymaktır. Yani şeriat kanun demek, teşri kanun koymak demek. Dinde kullanılan manası ise bir hükmü Allah'a veya dine nispet etmek helal ve haram koymak yahut Allah'ın hükmünü değiştirerek uydurulan hükmü dine nispet etmektir. Nitekim bu konuda delil gelen ayette Şura Suresi 21. ayetinde Allah Azze Celle şöyle buyuruyor. Yoksa onların Allah'ın meşru kılmadığı şeyi dinden meşru kılan ortakları mı var? Yani Allah ve Rasulünden delil olmaksızın e, herhangi bir şeyi din kılmak Allah'a ortak koşmaktır. Demokratik seçimlere katılmak, amelde kafirlere benzemek ve onlara ameli olarak itaat etmek olduğundan haramdır. Eğer akide hususunda da onlara benzenir ve itikadi itaat gerçekleşirse bu küfür veya şirk olur. Bu da demokrasiyi meşru görmek, Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz kabul etmekle gerçekleşir. Yani Şura suresi 20. ayetinde ne buyuruluyordu? Allah'ın meşru kılmadığı şeyi dinden dinden meşru kılan ortakları mı var? Yani kim demokrasi veya Allah'ın indirdiğinden başkasıyla hükmetmeyi caiz sayarsa işte bu ayetin tehdidi kapsamına girer. Yani ya bunu kendisi yaparak Allah'a ortak olur hükmünde veyahut da bu işi yapanları Allah'a ortak kılarak bu şirke düşmüş olur. Böyle bir itikada sahip olan kişi ise zaten o kullanmasa bile Allah muhafaza kafir olur. Lakin Demokrasiyi akide olarak reddettiği halde, demokrasiden daha şerli küfür sistemlerinin zulmüne maruz kalmaktan dolayı, mevcut zulmü ancak oy kullanmak suretiyle def edebileceğini zannederek oy kullanan tevhid ehli bir kimseyi tek üretmek mümkün değildir. Zira bu kimse, muhatap olduğu iki kötülükten büyük olanı def etmek için küçük olanına katlanma düşüncesiyle bu fiilde bulunmuştur. İlim ehli olarak kabul ettikleri bazı kimselerin de görüşünü almak suretiyle, Böyle bir davranışta bulunanların hatalı olduklarını anlatmak için sağlam delillerle hücce etikamesi gerekir. Kur'an ve sünnet naslarından veya akli olarak getirilen şüphelerin giderilmesi gerekir. Oy kullanmak sebebiyle insanlar tekür edenler ise diğer bir sapık gruptur. Şu kaideyi hatırdan çıkarmamak gerekir. Batıl hak suretinde gelebilir. Lakin hak hiçbir zaman batıl surette gelmez. Bu yüzden tevhid ehli Müslümanlar Davetlerinde asla miting, seçimlere katılmak, parlamentoya girmek gibi küfür eline ait metotları benimsemezler. İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin şerrinden kurtulmak için yıldıza bakarak ben hastayım demesi gibi Müslümanların kendilerine oy kullanmayan mecbur hissettikleri durumlar söz konusu olabilir. Yani ikrah altında olabilirler, tehdit altında olabilirler. Lakin oy kullanmama gibi bir seçenek olduğu sürece bu batıl ile asla iştirak etmemek gerekir. Nitekim zarvette kaldığı için meyte veya domuz eti yiyen kimse bunların helal olduğunu iddia edemez. Şeyh Mukbil bin Hadi el-Vadi'yi Rahimullah şöyle demiştir. Seçimlere katılmaya davet eden selefi olamaz. O selefi değil felsefidir. Yine şöyle demiştir. Seçimlere katılmaya çağıranlar sapık ve fasik sayılırlar. Yani günahkar fasik hükmünde Allah'ın ithalinden çıkmış. Zira bu komünistlerin, bağızçıların Nasirilerin ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin iman Yemen'dedir, hikmet Yemenlidir buyurduğu tertemiz toprak, toprakların üzerine gelecek olan diğerlerinin ayaklarını sağlamlaştırmaktır. Oy kullanma meselesine iştihadi bir mesele diyen miskinin de miskinidir. Bugün işte alimlerin arasında iştihadi bir mesele, iştihadi bir ihtilaf gibi e, basitleştirmeye çalışanlar var bu meseleyi. Şeyh Muhbid Rahimullah e, bunun iştihadi bir mesele olduğunun söylenmesine böyle karşı çıkıyor. Yine Kendisine şöyle sorulmuş Seçimlere katılmayı vacip görüyorum Zira hayır ehlinin Bundan geri kalması caiz olmaz Çünkü hayır ehli bundan geri kalırlarsa Hayırsız kimseler oraya girer Hayırlı kimselerin hükümet meclislerinde Bulunmaları iyidir Zira bu meclislerde doğruyu gösterebilirler seçimler hakkında sizin görüşünüz nedir Bunu caiz gören kimseyi reddetmek için Kitap ve sünnetten delil nedir Bunun haramlığının delili nedir Şeyh Mukbil şöyle cevap verdi buna Rabbul İzzet Kerim Kitabında şöyle buyuruyor: Hiç mümin olan kimseyle, hiç mümin olan kimse fasık olan gibi midir? Bunlar asla eşit olmazlar. Secde Suresi 18. ayet. Bir kere demokrasi seçimlerine katılan kişi bu ayete muhalefet etmiş olur. Çünkü demokratik seçimlerde mümin ile kafir, yani Müslüman bir kimseyle kafir bir kimse'nin oyu eşittir. Fasık ile salih bir kimse'nin oyu eşittir. Erkek ile kadının oyu eşittir. E, demokrasi sistem olarak böyle batıl bir sistem olduğu için kişi buna iştirak ettiğinde e, buna destek vermiş oluyor. Yani Allah'ın kitabına aykırı olan bu uygulamaya iştirak etmiş oluyor. Yani konunun e, hadisi olarak zikrettiğimiz şey dedi Allah Resulü Aleyhis Atılsam, kim bir toplum kalabalığını artırırsa onlardandır buyuruyordu. Dolayısıyla kim demokratik bir eylemin kalabalığını artırırsa onun hükmünü giyer. Evet, Şeyh Muhbih şeye devam ediyor. Alim Fazilet sahibi, eşek ve komünistin oyları birdir. allah Teala Kerim kitabında şöyle buyuruyor. ''Yoksa kötülükleri işleyenler, hayatlarında ve ölümlerinde kendilerini iman eden ve salih amel işleyen kimselerle bir tutacağımızı mı zannediyorlar? Ne kötü hüküm veriyorlar.'' Câhsî Suresi 21. Ayet. Yine saat 28. Ayetinde, ''Yoksa iman edenleri ve salih amel işleyenleri, yeryüzünde fesat çıkaranlar gibi mi tutacağız?'' Yahut da Allah'tan korkanları kötülük işleyenler gibi mi tutacağız? Ali İmran 36. ayetinde de erkek kız gibi değildir e, buyurulmaktadır. Fazlet sahibi kimsenin oyu günahkar bir kadının oyu ile eşit sayılmaktadır. Allah subhanehu ve teala müşrikler meleklerin Allah teala'nın kızları olduklarını söyledikleri ve erkekleri kendilerine nispet ettiklerinde şöyle buyurmuştur. O halde bu haksız bir taksim. Necim suresi 22. ayet yani Allah Azze ve Celle bunu haksız bir taksim olarak niteliyor. Ne haksız olarak nitelenen şey? Erkekleri kendilerine nispet etmeleri, yani erkek çocuktan memnun olmaları, meleklere de Allah'ın kızlardır diyerek kızları Allah'a nispet etmeleri. Allah Azze ve Celle bakın böyle bir nispete bu haksız bir taksim diyor. Yani erkeklerle kadınları eşit görmüyor kesinlikle. Dolayısıyla erkeklerle kadınları eşit gören Allah'ın kitabına muhaliftir. Demokrasi sisteminde böyle bir sistem. Bu seçimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anh zamanlarında Emeviler ve Abbasiler devletlerinde var mıydı? Nitekim küfür ülkelerinden bazıında Livata, erkeğin erkekle evlenmesi, içkiyi ve faizli bankaları serbest bırakma konuları oylanır hale gelmiştir. Oylama ve seçimler gölgesinde her şeyi yapmak mümkündür. Rabbül İzzet ise Kerim kitabında şöyle buyuruyor. Onlar yine de cahiliyenin o kokuşmuş hükmünü marıyorlar. Maide 50. ayet. Sen dost doğru olanı talep et. Allah Teala Nebisi Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hud suresi 112. ayet. Yine Fusilet 6. ayetinde o halde dost doğruca ona yönelin buyurulmuştur. Bizler kitap ve sünnete karşı dost doğru olmakla emrolunduk. İsra 74. ayetinde şöyle buyuruluyor. Eğer seni sağlam tutmamış olsaydık, neredeyse onlara azıcık meyledecektin. Yani bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hitap. Eğer seni sebat ettirmeseydik, sağlam tutmuş olmasaydık, neredeyse onlara azıcık meyledecektin müşriklere. Devamında ayetleri, bunun yüzünden de diyor kat kat azabımızı indirecektik. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara azıcık Neredeyse meyledecek olması ancak Allah Azze ve Celle'nin onu sabit kılmasıyla engellendi. Onlara meyil bu bakımdan azabı gerektiren bir şey. Şöyle devam ediyor Şeyh Muhbil. Afganistan'da seçimlerin sonucu ne oldu? Birçok İslam ülkelerde seçimler ne sonuç getirdi? Bundan da kötüsü seçimler demokrasinin vesilesidir. Bu sözler Sudanlı kardeşlerimize yönelik değildir. Seçimlerden günler sonra kimse benden konuşmamı istemesin. Ben el-Musara'a, fetva fi vahdetil müslimin ma'al kufvar, kamul muanit ve gâretul eşrita ala ehlil cehli ve safsata kitaplarımda seçimler hakkında konuşmaktan yoruldum. Elhamdülillah bu kitapların hepsi basılmıştır. Şeyh Muhbir Rahimullah'a bazı şeyhlerin oy kullanmaya cevaz verdikleri söylenir ve bunun neden iştihadi bir mesele olmadığı sorulur. Bunun üzerine şöyle cevap vermiştir. Şeyh El Elbani, Cezayir'de seçimlere katılmaya cevaz vermiş. Kadınların nikaplar ile seçime katılmasında sakınca görmemiştir. Yine Şeyh Bin Baz da böyle fetva vermiştir. İhvanül Müflisin de onların fetvalarını yayınlamıştır. Ben de diyorum ki bu iki şeyhin Allah'tan korkmaları ve ehli Sünnet'ten birçok kimseyi sapdırıklar bu fetva'dan dönmeleri gerekir. Allah'a hamdolsun, olsun, ehli Sünnet <gülüyor> taklid etmez. Çünkü Allah Azze ve Celle kitabında şöyle buyurmuştur: "Bilmediğin şeyin ardına düşme, İsra 36. Ayet. Şeyh Mukbil Rahimullah oy kullanmayı caiz sayan Abdurrahman Abdülhalik ve Ebu İsak el-Hüeyni'yi şu sözleriyle reddetmiştir. Abdurrahman Abdülhalik'e Allah hayırlı karşılık vermesin. Selefi idi sonra sulfati oldu. Çünkü seçimlerde katılma görüşüne tutundu. Oy kullanmak demokratiyenin görüşüdür. Onun Allah'tan korkması ve Allah'a daveti terk etmesi gerekir. Zira ben onun gibilerin yerinde oturması gerektiği görüşündeyim. Onun zararı faydasından büyüktür. Ondan teberri edilmelidir. Yani ondan uzaklaşılmalıdır. Çünkü başkalarının kitap ve sünnet üzerine kurulu olan davetlerine zararı çoktur. Onun teybi etmesini ve bu partilerden uzaklaşmasını öğütlerim. Bütün selefilerin sünnet ile izzet bulmaları, bunu şeref saymaları ve buna göre hareket etmeleri gerekir. Abdurrahman, Abdulhalik'in selefiliği gibi olmamalıdırlar. O Yemen'de, Sudan'da, Cidde'de ve hatta Endonezya'da ehli sünnetin saflarını bölmüştür. Abdurrahman Abdülhalik oralara gittiğinde ancak aralarını bölen belalarla dönmüştür. Fikirleriyle değil, dinarlarıyla bölücülük yapmıştır. Onun ihvani görüşleri vardır ve seçimlere katılmaya davet etmektedir. Onun ve Abdullah Es-Septin daveti, Selefi ve Sünni davete karşı bir lekedir. Abdurrahman Abdülhalik'in Elvela Vela ve El Bera kitabı hakkında da Şeyh Mukbil şöyle dedi. Hükümetlere dostluk edenleri ve salihlerden uzaklaşanları Allah'a davet edenlerin en faziletlileri olarak sayıyor demiştir. Sonra ona Abdurrahman Abdülhalik'in bu kitabındaki sapık sözlerinden birisi olarak Şeyh Mukbil şunu naklediyor. Saddam müminlerin kahramanı ve mücahididir diyor. Yani böyle zalim diktatörleri, münafık yöneticileri de övdüğü için onu Öyle sayıyor. Nitekim bu Abdurrahman, Abdülhalık'ın pislik fikirlerini Türkiye'de de savunanlar işte Tayyip Salih liderdir diye onu övmeye kalkıyorlar. Ona oy vermenin e, vacip olduğunu, hatta daha ileri giderek Necaşi'den bile daha salih olan liderleri desteklemek zorundasınız gibi bunu bir de dine e, mal ederek insanları buna e, sürüklüyorlar. Ebu İsa'k el parlamento meselesi hakkında feri bir meseledir, asli mesele değildir. Bizim bundan geri durmamamız gerekir demiştir. Ebu Abdullah el-Mısri dedi ki, Şeyh Mukbil Ebu İsa'k el-Hüveyni hakkında şöyle dedi. O Nasif naklediyor. Allah biliyor ya, bu adam hakkında emin olamıyorum. Kasetlerini dinlemeyi tavsiye etmiyorum. Bir gün yine Ebu İsa'k el hakkında Şeyh Mukbil eliyle havaya işaret ederek, şuradan ve buradan yemeği seven birisi demiştir. Şeyh Mukbil'in seçimler hakkında birçok açıklamaları, Kendisinde bahsettiği gibi İlamül Eccal, bir kelamı İmam e, El-Vâridî Fil Furuk ve'l-Kütüb ve'r-Ricâl adlı kitabında toplanmış bir yere gelmiştir. Bu konuda kendisinin verdiği fetvalardan bazıları şöyle. Şöyle sormuş. Hüküm yalnız Allah'ın olmasına rağmen halkın kendi kendini yönetmesi sözlerinin anlamı nedir? Oylama Allah'ın şeriatına muhalif olursa tabi olunabilir mi? Cevap, halkın kendi kendini yönetmesi demokrasidir ve bu küfürdür. Zira allah Teala hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Keyf Suresi 26. Ayet Demokrasi küfürdür başlıklı sesli kaydımız vardır. Oylamaya gelince bu Müslümanlara karşı taraf olmaktır. Yani Müslümanların aleyhinde olmaktır. Bu dinde pazarlıktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün cahiliye işleri ayaklarının altındadır buyurmuştur. Bizim de partilerin, bağışçıların, nasirilerin görüşleri ayaklarımızın altındadır dememiz gerekir. Ama Allah'ın kitabını millet meclisine koymamız halinde, kitap ve sünnete aykırı bir oylama yapıldığında millet meclisinin söylediğini alırız demek küfürdür. Öyleyse bu haksız bir paylaşma. Allah yardımcımız olsun. Yani böyle e, mecliste oylamaya sunuluyor. O meclis işte bunu kabul ederse o devreye sokuluyor hüküm olarak, e, kanunlaşıyor. İşte bunu işaret ediyor Şeyh Muhbil. Allah'ın dinine aykırı bir şey de olsa, o meclis çoğunluğu kararıyla bunlar onaylanıyor. Bu ise Allah'ın dinine aykırıdır. Yine şöyle sorulmuş. İnsanların birçoğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeytan Arap Yarımadası'nda kendisine ibadet edilmesinden ümit kesmiştir hadisini delil getirerek Arap Yarımadası'nda şirk olmayacağını söylüyor. Cevap, şeytanın ümit kesmesi hüccet değildir. O namaz kılanların ibadetinden ümit kesmiş ve namaz kılmayanlara çıkmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Devs kabilesinin kadınlarının kıçları Zulhalasa putu için sallanmadıkça kıyamet kopmaz. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet ederler. İşte Arap yarımadasında Allah'tan başkasına dua edenler. İşte Allah'ın indirinden başkasıyla hükmedenler. Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek şirktir. İşte Allah'tan başkasına itikat besleyenler. Bu sadece şeytanın bir zanlıdır ve o da hata etmiştir. Şirk günümüzde de kol gezmektedir. Mesela Müslümanların yöneticilerinin hükümde bulunduğu meclisler buna bir örnektir. Bu şekilde muhakeme şirk ve küfürdür. Birleşmiş Milletler'in hükümleri Birleşmiş Milletler'in hükümleri şirk ve küfürdür. Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şeyi onlara meşru kılacak ortakları mı vardır? Şura 21. ayet. İşte Irak Tağutu Saddam, işte Kaddafi, Sa'utul Umal ve El Mesar gazeteleri el Müslümanları tekfir ediyor diyorlar. Bilakis ben ehli sünnetim ey gafiller. Müslümanlar değil kafirleri tekfir ediyorum. Allah'ın kendilerine vacip kıldıklarını yerine getirerek namaz kılanlara gelince ben onları tekfir etmiyorum. Size meydan okuyorum. Bir Müslüman tekfir ettiğimi ispatlayın. Bu gazeteleri rezil ederek onların partici olduklarını Müslümanlara bildiren Allah'a hamdolsun. Onların partici olduklarını söylediğimizde hakkımızda siz çok sertsiniz, siz şöylesiniz, böylesiniz diyorlardı. Bizim bu gazetelerin partici olduğunu yazmaktaki amacımız Müslümanlara onların partici olduklarını ve küfre hizmet ettiklerini bildirmekti. Bu zamanda tagutlar çoktur. Millet Meclisi taguttur Ülkemizdeki partici bakanlar taguttur Ey Cezayirliler! Şazeli bin Cedid tağuttur. Fransa Şazeli bin Cedid'e öfkelenmiş ve ülkesine girmekle tehdit etmiştir. Bu Şazeli bin Cedid'in Fransa için çalıştığını ve onlara vekalet ettiğini gösterir. Yani bizim ülkemizdekiler de bunu çeşitli şekillerde dile getiriyorlar zaten. İşte Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanı olmakla övünmeleri gibi. Yani bunlar kafirlerin lehine hizmet eden münafıklardır bizim başımızdakiler maalesef. Şeyh Elban Rahimullah şöyle demiştir. Oy kullanarak seçimlere katılmak zalimlere etmektir. Çünkü sahih İslami kültüre sahip her Müslüman bilir ki parlamento düzeni ve seçimler İslam düzeninden değildir. Şeyh Elbani şöyle denildi, ''Ey Şeyh, işittiğimize göre bazı şartlarda parlamentoya girmeye cevaz vermişsiniz.'' Elban dedi ki, ''Hayır, bu caiz değildir. Bu şartlar pratik değil, teoriktir. Hangi şartları zikrettiğim size ulaştı mı?'' Soruyu soran, ''Birinci şart insanın nefsini muhafaza etmesidir.'' Elban dedi ki, ''Peki bu mümkün müdür?'' Soruyu soran, ''Hiç tecrübe etmedim.'' dedi. Şeyh Elbani, Inşallah tecrübe etmezsin. Bu şartların gerçekleşmesi mümkün değildir.'' Bizler insanlardan çoğunun hayatlarında, giyimlerinde, sakallarında bu meclislere girdikleri zaman değişmeler ve bozulmalar meydana geldiğine şahit oluruz. Onlar bu işlerini temize çeker, takip ettikleri yolun bunu gerektirdiğini söylerler. Yani ben işim gereği sakalımı kesiyorum veya işim gereği pantolon giyiyorum, işte milletvekili ise e işim gereği, bu iş gereği diyerek bunu temize çekerler. Bazı insanlar parlamentolara İslami Arap elbisesiyle girmiş, kısa bir zaman sonra giyim şekilleri değişmiştir. Bu bozulmanın mı yoksa düzelmenin mi göstergesidir? Soruyu soran, Cezayir'deki kardeşleri ve siyasi alanda yaptıklarını mı kastediyorsunuz dedi. Şeyh dedi ki, biz bunlar tavsiye etmeyiz. Bugünlerde herhangi bir İslam ülkesinde siyasi çalışmayı tavsiye etmeyiz. Şeyh Abdüsselam Bercis şöyle demiştir. Bilinmektedir ki bu parlamentolara girmek, haciyat ve tahsiniyat bir tarafa, yani haciyat e, kaybedildiği takdirde insanın zarara uğrayacağı, yani menfaatlerinin, iyiliklerinin tamamen yok olacağı değil de kısmen zarara uğrayacağı şeyler. Tahsiniyat da yokluğu halinde hiçbir kayba uğramaz ama olursa güzel olur tarzında şeyler. Bu ne haciyat ne tahsiniyattandır. Bu bir tarafa hakikatte dinin zaruretler hususundaki maslahatlarının da aslında kaybedilmesidir. Dinde zorunlu maslahatların, dinde zorunlu iyiliklerin de kaybedilmesidir. E, çünkü bu dini temelinden yıkmaktır. Dinin en yüksek gayesi olan Allah'ın birlenmesini gerçekleştirme esası düşürülmektedir. Şeyh Yahya el Hacuri şöyle demiştir. Eğer sana seçimlerde oy kullanmanın hakikati nedir diye sorarlarsa de ki, o, Allah'ın hak dininden uzak olan demokrasi nizamıdır ve kafirlere benzemektir. Onlara benzemek caiz değildir. Oyu kullanmakta birçok zararlar vardır ve Müslümanlara hiçbir faydası yoktur. En önemli zararlar şunlardır. Çoğunluk hesabıyla hak ile batılın ve hak ile batıl ehlinin eşit sayılması, vela ve bera'nın Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık ilkesinin kaybolması, Müslümanları parçalaması, Aralarına kin, düşmanlık, partilerle gruplaşma, taassup, aldatma, hile ve yalan sokması, vakitlerin ve malların zayi edilmesi, kadınların saygınlığının yok edilmesi, İslami din ilimlerine ve ehline, ilim ehline karşı güvenin sarsılmasıdır. Yine şöyle demiştir, zaruretlerin sınırını din belirler, alimler şöyle derler, zaruret insanın canı veya malı hususunda tahammül edemeyeceği zarardır. Bazı insanlar zaruret kaydesini öyle genişletiyorlar ki, sakalı kesmeyi, rezillikleri seyretmeyi, pantolon giymeyi, kadın erkek karışık okullarda okumayı, partileri ve oy kullanmayı dahi zaruret görmektedirler. Bunlar zaruret değil, bilakis haram olan şeylerdir. Yine şöyle diyor, hangi delil seçimlere katılmayı mı bakılabilir? Bu, kafirleri taklittir. Oy kullanmanın kafirleri taklit olması yeter. Hayır vallahi, ilimden az bir nasibi olan alim veya sünnetin raihasından koklamış kimse bir tarafa, akıl sahibi olan bir kimse dahi oy kullanmanın Allah Azze ve Celle'nin dininden olduğunu söylemeye cüret etmez mümkün değildir. Bu ancak kafirlerin işidir. Şeyh Muhammed el-İmam'a siyasi partilere üye olmak caiz midir diye sorduğunda şöyle cevap vermiştir. Siyasi partiler laikliğin gruplarıdır. laiklik dinsizliktir. Yani Allah'ın hak dinini din edinmemektir. Hatta laiklik Allah katından indirilmiş ve değişikliğe uğramamış dini dahi kabul etmez. Laiklik mesela Batı'da tahrif edilmiş ve değiştirilmiş Tevrat ve İncil'i de kabul etmez. Kendi iddialarına göre Musa ve İsa Aleyhisselam'dan kaldığını ileri sürdükleri Yahudilik ve Hristiyanlığı da kabul etmez. Bu Allah azze ve celle'nin katından bir din indiğine iman etmemektir. Yani laikliğin aslı budur. Sonra Müslümanlar arasında laiklik yayıldı. Şu kaydelerini ortaya koydular. Din Allah içindir, vatan herkes içindir. Yine din kul ile Rabbi arasındadır kaydesini yaydılar. Yani namaz, oruç, ibadet edenin ibadetidir. Ama hükümler, ahlak, muameleler, siyasi ve iktisadi meselelere gelince bunlar da insan hükmüne müracaat edilmesi ve insanların kanun koyması görüşündedirler. Bu konularda İslam dininin hükmünü kabul etmezler. Müslümanların arasında bu laiklik, bu dinsizlik çoğaldı. Bu batılı devletlerin laikler için seçtiği laiklik olup Müslümanlar arasında da bulunmaktadır. Bütün bunlara göre partiler, laik partiler ile bidat ve sapıklık içeren partiler arasındadır. Bu partilere girmek dinen caiz değildir. Bilakis bu haram, hatta haramların en büyüklerindendir. Zira bunda günahta yardımlaşmak, sapıklık üzere düşmanlık ve haddi aşma vardır. Özellikle siyasi partiler, ister seçim yoluyla gelip barış devrimi denilen, Demokrasi kanunlarıyla amel eden demokratik devrim partileri olsun, isterse askeri devrimle gelenler olsun fark etmez. Yine bu partiler iki şeyi bir arada barındırır. Siyasi partiler fitnelerin ve sapıklıkların kaynağıdır. Müslümanları fazlasıyla parçalamakta ve zayıflatmaktadır. Düşmanlar için Müslümanlara karşı gedikler açmaktadır. Daha bunun gibi Müslümanlara zararlı olan birçok meseleleri vardır. Hareket ve kuvvet ancak Allah'tandır. Allah'a ve ahiret gününe iman eden için partilere girmek caiz değildir. Bilakis Müslümanlara farz olan, tek grup olan Allah'ın seçtiği, Allah'ın grubu olmaları, tek ümmet olmalardır ki, o da salih selefin ve onlara güzellikle uyanların üzerinde bulundukları nübüvvet menhecine tabi olan İslam ümmetidir. Allah'ın iyi bilendir. Seçimler Allah'a ortak koşma kapsamındadır. Bu itaatte şirktir. Zira seçimler demokrasi nizamının bir parçasıdır ki, bunu İslam düşmanları, Müslümanları dinlerinden uzaklaştırmak için koymuşlardır. Kim onu razı olarak, istekle, sayıh olduğuna inanarak kabul ederse, Allah Azze ve Celle'nin emrine mukalevet hususunda İslam düşmanlarına itaat etmiş olur. Bu ise itaat şirkin ta kendisidir. Allah Teala şu, şura 21-22 ayetlerinde şöyle buyurur. ''Yoksa onların Allah'ın izin vermediği şeyi kendileri için dinden bir şeriat koyan ortakları mı var?'' Eğer önceden verilmiş bir hüküm olmasaydı, muhakkak aralarında hükmü olurdu. Şüphesiz zalimler için acı bir azap vardır. Zalimleri işledikleri şeylerin azabından korkan kimseler olarak görürsün ki, bu mutlaka onların başına gelecektir. Muhammed 25-26. Ayetleri Kendileri için hidayet, apaçık belli olduktan sonra, arkalarını dönüp tekrar küfre yönelenlere, şeytan işlerini kolaylaştırmış, ümitlerini artırmıştır. Bu da onların, Allah'ın indirdiklerinden hoşnut olmayanlara biz bazı uluslarda size itaat edeceğiz demiş olmalarındandır. Yani bu ayete dikkat edin. Kendilerine hidayet apaçık belli olduktan sonra arkalarını dönüp tekrar küfre yönelenlere şeytan işlerini kolaylaştırmıştır. Yani küfür yolu onlara kolaylaşmıştır. Bunun sebebi Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayan kimselere bu kimselerin biz size sadece bazı uluslarda itaat edeceğiz demeleridir. Yani Rus'ta değil, sadece bazı uluslarda. Yani tamam, oy kullanmayı biz yapalım, oy kullanalım. Bazı uluslarda İslami olan şeyler olsun, mesela başörtüye serbestlik geldirirsin, ama bazı uluslarda biz size itaat edelim. Çünkü demokrasi tamamıyla İslam'a itaati, Allah'ın indiriklerine itaati hiçbir zaman öngörmez. Buna, Mürtetlerin yolu diyor Allah Azze ve Celle. Dinden irtidat edenlerin yolu diyor. Yani Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayan kimselere, yani kafirlere, biz size sadece bazı uslarda itaat edeceğiz demeleri. Allah korusun. Yine En'am 121. ayetinde, Onlara itaat ettiğiniz takdirde şüphe yok ki, siz de müşriklerden olursunuz buyurulmuştur. Yani kafirlere itaat ettiğiniz takdirde, küfür olan uslarda, şirk olan uslarda itaat ettiğiniz takdirde, e, siz de müşriklerden olursunuz buyruluyor. <gülüyor> Bu seçimler Allah'ın kanunlarından mıdır yoksa beşerin kanunlarından mıdır? Eğer Allah'ın kanunlarındandır derlerse bu Allah'a karşı büyük bir iftiradır. Layık anayasalar Müslümanların ülkelerinde mevcuttur. Bu seçimlerin layık düzenlerin uygulaması olduğunun en büyük şahididir. Eğer beşerin kanunlarındandır derlerse beşerin kanunlarını nasıl kabul edebilirsiniz? Böyle bir kanun koymanın hükmü nedir? Ayet, seçimleri düzenleyen demokrasi kurucularının insanlar için şeriat koyma usulünde Allah'a ortak koşmakta olduklarını açıklamıyor mu? Seçimleri kabul eden kimse, yaratılmışları şeriat koyucu olarak görmüyorsa, yaratılmışlar nasıl şeriat koyucu olurlar? Geçen ayeti nasıl anlamamız gerekir o halde? Seçimlere katılmak caizdir diyen kimse, bununla yetinmiyor, daha da çamura batarak, oy kullanmak vaciptir, bunu terk eden günahkardır, emaneti eda etmemiştir vesaire de diyor. Şeyh Muhammed el-İmam, Mefasidül İntihabat adlı kitabında demokrasinin birçok pisliklerini de anlatmış. Demokratik seçimlerde oy kullanmanın caiz olmamasına dair doyurucu açıklamalar yapmıştır. İki zarardan hafif olanına katlanma kaydesiyle oy kullananların şüphelerini de birer birer çürütmüştür. Biz burada sadece örnek olarak bir iki fetvasını zikrettik. Yoksa e, kitap hacimli bir kitap aslı itibariyle. E, Şeyh Rebib'in Hadi el-Methali'nin fetvası. Ebu'l-Hasene Süleymaniye son reddiyesinde şöyle diyor Şehrebi, Diyorsun ki seçimler konusu iştihadi bir meseledir. Derim ki seçimlerin iştihadi bir mesele olduğunu söylemek caiz değildir. Bilakis bu sapıklık meselelerindendir ve Yahudi ve Hristiyanların uydurdukları kafir demokrasi pisliklerinden birisidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara tabi olmayı en şiddetli bir şekilde kötülemiştir. Elbette sizler, sizden öncekileri karış karış, dirsek dirsek izleyeceksiniz. Hatta onlar keler deliğine girseler siz de gireceksiniz. Dediler ki, Allah'ın Resulü, onlar Yahudi ve Hristiyanlar mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka kim olacaktı buyurdu. Bunu buhar ve Müslim rivayet etmişlerdir. Yine şöyle buyurmuştur. Bundan sonra şüphesiz sözlerin en hayırlısı Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yolu, işlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlardır. Her bidat sapıklıktır. Müslim ve Ahmet bin Hanber rivayet etmiştir. Diğer bir hadiste şüphesiz aranızdan yaşayacak olanlarınız birçok ihtilaflar görecektir. Sizlere sünnetine ve hidayet erdirilmiş raş halifelerinin sünnetine sarılmak düşer. Ona azı dişlerinizle tutunun. Sizleri sonradan çıkarılan işlerden sakındırırım. Zira her bidat sapıklıktır. Demokrasi seçimlerini yapanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Raşid Halifelerin sünnetine en ilgisiz kalan insanlardır. Seçimlerin sayılamayacak kadar kötülükleri vardır. Nitekim bu konuda birçok eserler yazılmıştır. Allah fesattan yasaklar. Senin sapıklıkları iştahadi mesele sayma ve affa alma konusundaki bu menhecin, rafizilik, haricilik, kabircilik gibi sapıklıklara kapı açar. Diyorsun ki selefiler arasında bu meselelerde daha önce de ihtilaf vardı. Kuveyt'teki selefiler seçimlere katılma görüşündeler. Bizler ise Yemen'de bu görüşte değildik. Bugün uygun gören var, görmeyen de var. Derim ki sen ve senin menhecine olup sana körük örneğe tabi olanlar bunu uygun görüyorlar. Selefilere gelince onların İslami duruşları sabittir. Sakın karıştırma. Demokratik seçimler hakkında selefilerin ihtilaf ettikleri meselelerden saymaya kalkma. Nitekim Allame el-Elbani Rahimullah, Kuveyt'te İhyaut Turas Cemiyeti'ne demokratik seçim sapıklığına katılma konusunda dalan ve gruplaşan kimseleri reddederek çürütmüştür. İbn-i Husayn Rahimullah, Şerhul Mümti'de Müslümanların seçimlere katılmalarının mümkün olmadığını belirtmiştir. Allame necmi Muhammed Eman Cami, Şeyh Salih el-Fevzan da seçimlere katılmanın caiz olmadığını, bunun kafirlere benzemek olduğunu açıklamışlardır. Meselenin Tağut kavramıyla yakından alakası var. Bakara suresi 256. ayetinde geçen tağut kelimesi bazı Türkçe Kur'an meallerinde şeytan olarak tercüme edilmektedir. Bazılar da bu ayeti öne sürerek tağut olarak isimlendirdikleri devlet yöneticilerini tekbir etmeyen kimselerin imanlarının geçersiz olduğunu iddia etmektedirler. Hatta Allah'ın dinine aykırı her hükmü reddettiklerini ifade eden, lakin oy kullanmak suretiyle Müslümanlar üzerindeki zulmün bir kısmını bertaraf edebileceklerine inanan, ve celbi maslahat niyetiyle oy kullanan Müslümanların tağutu reddetmemiş olacaklar gerekçesiyle kafir olduklarını iddia ediyorlar. Özetle, tağut kelimesinin şeytan olarak tefsir edilmesi doğru mudur? Günümüzdeki yöneticileri tekfir etmeyen ya da oy kullananlar, Bakara 256. ayetine göre kafir mi olmaktadırlar? Şüphesiz Allah Azze ve Celle sahabelerin Kur'an ve sünnet Nasarı hakkındaki anlayışlarını sonrakiler üzerine bir rehber kılmış, hidayeti onların iman ettiği gibi iman etmeye bağlamıştır. Sahabe asrından sonra ihtilaf ederek fırkalara ayrılanlar arasında aşırılık yapanlar, geri kalanlar ve orta yolu tutarak selefin menhecinden ayrılmayanlar bulunmaktadır. Selefin anlayışı aşırılık edenlerin hislerini törpülemekte, aşırılığında ısrar edenler orta yolu tutanlara mürciye ithamında bulunmaktadır. Yine selefin anlayışı geri kalanları da olması gereken konuma yönlendirmekte, onların ısrar edenleri de kendilerini orta yola çağıranları harcilik ile itham edebilmektedir. Selefin menheci bütün meselelerde olduğu gibi bu meselede de birbirine zıt iki sapıklığın tam karşısında değil ortasına yer almaktadır. Dolayısıyla her iki uçta orta yol tutanlar kendilerine tam bir zıttı karz eden fırka ile eşit kefiğe koymaktadır. Meselelerin aslında gelecek olursak Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyurmuştur Bakara 256'da. ''Dinle zorlama yoktur. Hak yol batıl yoldan ayrılmıştır. Kim tağutu inkar eder?'' Allah'a iman ederse, korkması mümkün olmayan en sağlam kulpa tutunmuş olur. Ayetin akışından anlaşılacağı üzere, kişiyi reddetmediği takdirde kafirlerden kılacak olan tağut, Allah'ı birleyerek iman etmesini ve İslam dinine girmesini engelleyen her şeydir. Bu tağut bazen kişinin Müslüman olmasına engel olan şeytan olur, bazen anne babası olur, bazen yöneticisi olur veya arkadaşı olur veya kadın olur. Bundan her biri burada, bu makamda tağuttur. Bunların dışında, bunların başında şeytan gelir, görünürde şeytandan başka varlıklarda zikrettiğimiz gibi olabilir. Müfessirler İmamı İbn-i Celir-i Taberi Rahimullah tefsirinde sahabelerden ve tabi'in imamlarından tağutun tarifi hakkında bazı nakillerde bulunmuştur. Buna göre tağut kelimesi şeytan, kendisine muhakeme olmak için başvurulan kâhin, sihirbaz ve buna benzer şeyler olarak tefsir edilmiştir. Kâhinlere ve sihirbazlarla da neticede şeytan indiği için bu görüşler arasında ciddi bir ihtilaf olduğu söylenemez. İmam Tabirrahimullah bahsi geçen nakillerden sonra şöyle der. Bana göre tağut kelimesi hakkındaki görüşlerden doğru olan şudur. Allah'a karşı tuğyan eden, taşkınlık eden ve Allah'ın dışında kendisine kulluk edilen her şey tağuttur. Bu ister kendisine kulluk edenlere karşı tağutun zorlamasıyla yapılıyor olsun... İsterse ona kulluk edenlerin kendiliklerinden itaatleriyle yapılıyor olsun fark etmez. Bu kendisine kulluk edilen varlık bir insan, şeytan, put veya herhangi bir şey olabilir. Yani çok genel bir tabirdir Tagut. Bu tarife göre Tagut'un tekbir edilmesiyle kastedilen Tagut'un Allah'ın dinine aykırı olan her yönünü reddetmektir. Bir kimse Tagut olduğuna hükmedilen bir kimsenin Allah'a itaate aykırı tavırlarını reddetmesine rağmen, Sırf o kimseye kafir hükmü vererek tekvir etmediği için Bakara 256. ayetine muhalefet ettiği söylenemez. Bunu ancak dinde anlayışta mahrum kılmış olan haricilerin aşırıları iddia eder. Sonra İmam Taberi Rahimullah ayetin anlamını şöylece takdir eder. Toplu manayı şöyle veriyor yani. Kim tağutu inkar eder? Yani Allah'ın dışında kendisine tapılan her şeyin rububiyetini, Rabblik sıfatını inkar eden kimse tağutu reddetmiş, tekvir etmiş olur. Ve Allah'a iman ederse yani... Allah'ın kendisinin ilahı, Rabbi ve mabudu olduğunu tasdik ederse, korkması mümkün olmayan sağlam kulpa tutunmuş olur. Yani kendi nefsi için Allah'ın azabından ve cezalandırmasından kurtuluş talep ederek sağlam kulpa sarılmıştır. Günümüzde Müslümanların yaşadıkları ülkelerdeki yöneticilerin tekbiri meselesine gelince, belirli muayyen şahıslarının tekbirine hükmetmek, ümmetin büyük alimlerinin en çok sakındıkları meselelerdendir. Zira Allah'tan hakkıyla korkanlar alim kullarıdır. Söz edilen yöneticilerin bazılarının fiilleri büyük küfür, bazılarının fiilleri küçük küfür türündendir. Her Müslümana vacip olan küfrün büyüğüne de küçüğüne de karşı çıkmaktır. Ancak küfre karşı çıkmak ve onu reddetmek, bu fiillerin sahibi olan herkesi tekfir etmeyi gerektirmez. El-Sünne dininde karara bağlanmış olan şudur ki, belirli bir şahsın tekfirinde şartlar ve maniler gözetilir. İmanı, küfrü, tekfir hükümlerinin detaylarını, tekfir edilecek kimsenin durumunu değerlendirmeyi ve buna benzer hususları, dinlerinin temel esaslarını dahi iyi bilmeyen kimselerin cılız omuzlarına yükleyip, kendi zanlarına göre kafir saydıkları kimseleri tekfir etmeyi herkese farz kılmak gibi bir metot, asla ümmetin selefinin anlayışına tabi olanların menheci olmamıştır. Hatta böyle bir yolu tutmak, bir kimsenin din konusuna sapmış veya aldanmış olduğunun en önemli göstergelerinden birisidir. Bu, meselelerin ifrat yani aşırılık boyutudur. Bunun tefrit yani geri kalma boyutu ise, büyük ya da küçük olsun, işlenmekte olan küfrün yahut günahların hoş görülmesi, durumun sanki yönetici konumda olan kimselerin Allah'ın dinine muhalefet etme serbestlikleri varmış gibi bir hal almasıdır. Hatta daha büyük kötülüğü salmak düşüncesiyle demokrasi küfrünü ondan daha beter küfür ideolojilerinin üzerine salmakla işin bittiğini zannedenler vardır. Bilakis demokrasi küfrüne karşı insanların bilinçlendirilmesi, Gerekir. Bu pisliğin diğer küfürlere nazaran daha hafif görünmekle beraber diğer küfürlerden daha fazla yayılmaya müsait olduğu, bunun insanlarda dinlerine karşı gevşekliğe daha fazla sebep olduğu hususu dikkatlerden uzak tutulmamalı, bu küfre karşı çok daha fazla mücadele sergilemek gerektiği unutulmamalıdır. Zira diğer küfür rejimlerinde Müslümanlar üzerindeki baskı tek bir yönden şiddetle gelirken, demokrasi rejimlerinde şiddeti daha az olan birçok yönden gelmektedir. Demokrasi rejiminde tevhid davetinin önü bir miktar açılmakla beraber tevhide aykırı olan bütün görüşlerin ve din adına sapık fırkaların görüşlerinin önü de o oranda açılmaktadır. Diğer bir ifadeyle baskıcı ve bariz küfür rejimlerinde Müslümanlar daha çok zarar görürlerken, Müslümanlar daha çok zarar görürken, demokratik rejimlerde İslam dini daha çok tarif edilmekte, din zarar görmektedir. Yani baskıcı rejimler, yani aleni küfürlerini dayatan rejimlerde belki Müslümanlar zarar görür. Din değil. Fakat demokrasi gibi rejimlerde ise Müslümanlar belki rahatını yaşar ama Allah'ın dini zarar görür. Allah'ın helalleri, haramları, hükümleri tarif edilir. Şayet bu belirttiğimiz gaye ile oy kullananlar, tehlikenin bu yönlerini de düşünmüş, gereken tedbirleri almış ve bunu uygulamaktalarsa mesele yok. Lakin gördüğümüz o ki partitisyon selinde yani bu parçalanma selinde birçok Müslüman boğulmakta, konfora rağmı olmakta, Allah için gözetilmesi gereken değerler bir yana bırakılmakta, aşağılanması gereken düşüklükler yüceltilmekte, en büyük düşmanımız olan şeytana boyun eğmiş tagutların ılımlı İslam yahut aslı giderilip yalnız adı kalmış İslam planları saat gibi işlemekte, Sakallı Müslüman vizyon değiştirip önce sakallık kısaltarak maslahat yaptığını zannetmekte ve sonra imanlık kısaltmakta. Tesettürlü kadın maslahat yaptığını zannederek önce çarşafıyla peçesini terk etmekte ve sonra imandan sıyrılmakta. Mayasından Müslümanlara karşı kalleşlik olanlara karşı kardeşlik sergilenmekte. Müslümanlar taklit edenler ve taklit edilenler olarak ya vitrinlerin yahut tribünlerin adamı olmaya sürüklenmektedir. Fakat dinin başladığı andaki gurbeti gibi garip kalanlar Allah'a hamdolsun ümmetten hiç eksik olmayacaktır. Önemli olan nerede duracağımızı, nerede ilerleyeceğimizi kitap, sünnet ve sahabenin menhecinden öğrenerek bunun dışına çıkmamaktır. Allah'tan afiyet ve muvaffak dileriz. Kafirlere küfür ve isyanlarında itaat edenler onlara benzer. Allah Teala Ali İmran 100. ayetinde şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Eğer kendilerine kitap verilenlerden Herhangi bir zümreye küfürlerinde itaat ederseniz onlar sizi imanınızdan sonra çevirip kafir yaparlar. Aleykümselamünaleyküm. Aleyküm. Kehf 28. ayet. Kalbini bizi zikretmekten gafil kıldığımız, hevasına uyan ve işi aşırılık olan kimseye itaat etme. Enam 120. ayeti. Ma şeytanlar dostlarına sizinle mücadele etmelerini telkin ederler. Onlara itaat ederseniz, yani şirklerinde itaat ettiğiniz takdirde, şüphesiz siz de müşriklerden olursunuz. Furkan 51-52. ayetleri Sen kafirlere itaat etme ve onlara karşı bütün gücünü kullanarak cihad et. Ve Ahzab ilk ayetinde Ey Peygamber! Allah'tan sakın kafir ve münafıklara itaat etme buyurulmuştur. Yani Allah Azze ve Celle burada ve la il vel diyerek münafıklara da itaat edilmemesi gereken Kimse arasında saymıştır. Yani e, bizim işte bu yöneticiler bizim ul emrimiz değildir derken kastımız budur. Çünkü Allah Azze ve Celle etiullah ve etiurrasule ve ul yani sizden olan emir sahipleri diyor. Biz münafıkları bizden saymıyoruz. Yani onlar itaat konumda değillerdir. Bu yüzden bu yöneticileri, münafık yöneticileri teki edenler yani mürtet olduklarını söyleyenler sapmanın bir tarafını teşkil ederken, bunlara itaat edilmesi gereken Müslümanların ullemri konumunda görenler de, yani mutlak itaat mercini yerleştirenler de sapıklığın bir başka boyutundadırlar. Bizim buradaki konumuz şudur, yani şeriat bunlara ne takdir etmiş? Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın beyan ettiği gibi, üzerinize kalpleri necusi kalbi olan yöneticiler olacak diyor. Yani bunlara zulmettiğinde dahi itaat etmemizi, yani e, meşru konularda ithal etmemizi emrediyor. Fakat onların çirkin işlerini kesinlikle buğz ederek karşılamamızı asla razı olmamıza, olmamamızı emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Biz bunların çirkin işlerinden razı değiliz. Gidip onlara yaltaklık, yalakalık yapmayız. Desteklemeyiz. Çirkin fiillerini de desteklemeyiz. Oyu kullanarak da destek olmayız. Herhangi bir şekilde destek olmayız. Onlar e, başa geldiklerinde, zulmettiklerinde sabretmekle olunmuşuz. Oyu kullanan sabretmiyor. Oyu kullanan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yiyenticilerin zulmüne, sabredin emrine muhalefet etmektedir. Sabretmiyor o. Ayaklanan gibidir o yani. Bu sebeple ilim ehli oy kullanmayı modern bir harcilik olarak zikrediyor. Evet. Allah Teala kafir önderlere itaat edenler hakkında şöyle buyuruyor. Derler ki Rabbimiz biz liderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Onlar da bizi doğru yoldan saptırdılar. ahsap suresi 67. ayet. Bunu söyleyenler cehennemde evrilip çevrilen kimseler. Yani liderlerine, büyüklerine ister alimlere uymuş olsun, ister zalimlere uymuş olsun, taklit eden kimse için bu asla mazeret değildir. Bu kimseler cehennemdeyken bu mazereti öne sürecekler fakat onlardan bu kabul edilmeyecek. İşte bu kafirlerle dostluk ile şiddetlenerek tekrar eder. Lakin işteki şekli başkadır. Münafıklarla kafirler arasındaki ittifak. Münafıkların, kafirlerin bazı emirlerine itaat etmeleri üzerine anlaşmaları. Bu bazı işlerde, hatta her işte kafirlere itaat eden pek çok Müslümanın yaptığı şeydir. Bazen şu şekilde haberler duyarsın. Taraflar oturumdan bakış açılarında ittifak ederek ayrıldılar. İttifak eden bu iki taraf bazen Müslümanlar ile kafirler olur. Anlaştıkları şey ise demokrasinin yaygınlaştırılması ve laiklik ilkesi esasıyla korunması münafıkların delikleri gibi kadının çalışmak ve sosyal yaşama katılmak için evinden çıkarılmasıdır. Bunun gibi pek çok şeyler ve hatta daha tehlikelileri bu kabildendir. Allah Azze ve Celle Muhammed Suresi 25-28 ayetlerinde şöyle buyuruyor. ''Şüphesiz ki kendilerine doğru yol belli olduktan sonra arkalarına dönenleri şeytan sürüklemiş ve kendilerine ümit vermiştir. Bunun sebebi onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara bazı hususlarda size itaat edeceğiz demeleridir.'' Oysa Allah onların gizlediklerini biliyor. Ya melekler onların yüzlerine ve sırtlarına vurarak canlarını alırken durumlar nasıl olacak? Bunun sebebi onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve onu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır. Evet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den başkasına tabi olanlar sapıklığa düşer. Abdullah bin Haris radiyallahu anh'ten, Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki Nefsim elinde olana yemin ederim ki şayet Musa Aleyhisselam nüzul etse ve siz beni bırakıp ona tabi olsanız elbette sapıklığa düşmüş olursunuz. Ben peygamberlerden sizin payınıza düşenim. Siz de ümmetlerden benim payıma düşensiniz. Bunu Ahmet Abdülrezzak Beyhaki rivayet etmiş. Her şeyh elbani sayı olduğunu belirtmiştir. Cabir bin Abdillah radiyallahu gelen rivayette Ömer bin el-Hattab radiyallahu anh, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a kitap elinden edindiği bir kitap ile geldi ve okudu. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam öfkelenerek şöyle buyurdu. ''Onda bulunanlara mı dalıyorsunuz ey İbnül Hattab?'' ''Nefsim elinde olana yemin ederim ki size kendisiyle geldiğim şey, yani İslam, Kur'an ve Sünnet, tertemiz aydınlıktır. Onlara bir şey sormayın, yani kitap eline bir şey sormayın. Aksi halde size hakkı haber verdikleri halde yalanlayabilirsiniz veya batıl haber verdiklerinde de tasdikleyebilirsiniz.'' Nesim elinde olana yemin ederim ki, şayet Musa aleyhisselam hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka yolu yoktu. Bunu da Ahmet İmne Beyas'ın Bezar ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. Cabir radıyallahu anh'ın diğer rivayetinde lafız şu şekilde, Musa aleyhisselam size görünse ve siz ona tabi olup beni bırakırsanız elbet doğru yoldan saparsınız. Şayet o hayatta olsaydı ve benim nübüvvetime yetişseydi elbette bana tabi olurdu. Evet, bunda Ahmet, Darimi, Bezzar ve Herevi Hasem-i rivayet ediyorlar. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Akhir zaman peygamberi, kıyamet gününe kadar kendisine tabi olunacak Resul'dür. Bazı işte rüya sahibi şeyhler veya keşif iddia eden kimseler veya siyaset, yani Allah Resulü'nün sünnetine tabi olmanın önünde bunlar vardır. Ya rüya sahibinin rüyası, ya rey sahibinin Reyi iştihadı, kıyası, ya siyasetçilerin siyaseti. Bunlar hepsi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etmemek için uydurulan mazeretler. Yani Allah'ın dinini son din kabul etmemektir esasında bu. Allah Resulü diyor ki Musa Aleyhisselam dahi nüzul etse ve siz beni bırakıp da, benim sünnetimi bırakıp da ona tabi olursanız sapıtırsınız. Ama bazı şeyhler Allah Resulü şöyle buyurmuş olmasına rağmen bu zamanda böyle diyebiliyorlar. Bunu tasavvurçulardan çok gördük. Nurculardan çok gördük. Tarikatçılardan çok gördük. Siyasetçilerden de gördük de bunu selefilerden görmemiz, selefiyim diyen yani kendilerine selefi dedikleri için söylüyoruz bunu. Kendisine selefiyim diyen insanlardan gördüğümüz için durum daha da garip hale almıştır. Yani Nerya hesap Vesselam kendi aslında böyle yaptı. Evet o suret kullanmadı ama biz suret kullanmak zorundayız. Yani bu meşru oldu. Allah Resulü bunu yasakladı ama bunlar helal kıldı. Allah Resulü bu daveti mescitlerde yaptı ama bizimkiler derneklerde yapıyor, konferanslarda, salonlarda yapıyor, seminerlerde yapıyor. Yani hepsi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine alternatif olarak bir şeyler öne sürüyor. Bu yaptıklarla aslında tarih seyirci anlayışa tabi oluyorlar. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi zamanda kendi imkanlarıyla ulaşıyor. Bunları yaptı ama biz kendi imkanlarımızla daha değişik yollar deneyebiliriz demek istiyorlar. Ebu Derdar radiyallahu Ömer radiyallahu Tevrat müsallarıyla Allah Resulü'ne geldi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ey Allah'ın Resulü bunlar Tevrat müsallarıdır. Bunu kollarından bir kardeşimden aldım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Ezanı rüyasında görmüş olan Abdullah bin Zeyd radiyallahu Allah senin aklını mı sildi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü görmüyor musun dedi. Ömer radiyallahu anh, Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, Nebimiz olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den ve imamımız olarak Kur'an'dan razı olduk dedi. Sonra Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Nefsim elinde olana yemin ederim ki, şayet Musa aranızda olsaydı ve ona tabi olup beni terk etseydiniz elbette uzak bir sapıklıkla sapardınız. Sizler ümmetlerden benim nasibimsiniz, ben de Nebilerden sizin nasibinizim. Bunu taberani, rivayet etmiştir sahip-i istinadla. Burada da yine aynı husus belirtiliyor. İsa Aleyhisselam meselesine gelince İsa Aleyhisselam ahir zamanda nüzul edecektir. Ve bazıları İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam benden sonra nebi yoktur hadisiyle çelişkilidir gibi iddia etmeye çalışıyorlar. Burada herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam ne zaman gönderildi? Muhammed Aleyhisselam'dan önce gönderildi. Yani gönderiş bakımdan her halükarda İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselam'dan önce zaten. Yani peygamber Aleyhisselam bu hadis ile kesinlikle çelişki söz konusu değil. Onun nüzulünde ise o Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetiyle amel edecektir. Bazıları yine şöyle itiraz ediyor. Nasıl sünnetiyle amel edecek? O işte cizeyi kaldıracak. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünnetine bunu yapmadı. Yani Hristiyanlardan cizye alınıyor. Ama İsa Aleyhisselam cizeyi kaldıracak. E bu sünnetine muhalif değil mi? Bu muhalif değil. Niye değil? Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zaten sünnetiyle, yani hadisiyle bunu meşru kılıyor. Yani ümmete haber veriyor ki o ciziyeyi kaldıracak. Dolayısıyla İsa Aleyhisselam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmuş olacak ciziyeyi kaldırdığında da. Yani İsa Aleyhisselam da Muhammed Sallallahu Aleyhisselam'ın şeriatıyla hükmedecektir. Ukbe bin Amir radiyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Şayet Musa aleyhisselam aranızda olsa ve ona ittiba edip bana isyan etseniz elbet cehenneme girerdiniz. Bunu da Rüyani, El İler'de İbn Nebi Hatim rivayet etmişler. Şeyh Elbani, i̇rval hasen olduğunu belirtmiştir. Allah izin verirse Allah'a isyan hususunda mahluka itaat eden iman eline benzemez ve korku sebebiyle Allah'a isyan edenlerin şeytana uyacağıyla ilgili baplar gelecek bir sonraki derste. Bunlar işte bizden olmayanlar kitabımızın tevhid bölümünün bapları. Yani bu itaat konularıyla ilgili. İtaati burada tekrar üstüne basa basa söyleyelim ki harcilerin fikirleriyle karışmasın. İtaat meselesi İtaat edilen unsura göre hüküm alır. Şayet itaat edilen konu, küfür ve şirk olan mesele ise böyle bir itaat şirktir. Haram olan bir mesele ise yine böyledir. İkran sebebiyle bir kimse, mesela kafirin baskısı sebebiyle itaat etmek zorunda kalırsa, kalbi itaat etmediğinden bu kimse kafir olmaz. Ama böyle bir zorlama olmaksızın bir kimse kalbiyle, gönlüyle itaat ederse, Allah korusun işte bu küfre götürür. Subhanakallahu ve eshedu en la ilahillantawatekala ve benim Yani bu sadece alacaktan mı? Mesela alacağından dolayı gereken bir şey. Şimdi, şimdi ikrah meselesinin iki tane açısı var. Birisi Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan hususlar. Burada ikrah e, yani Allah Azze ve Celle'nin hakkı olan huslarda geçerlidir. Ama beşeri insanların haklarıyla ilgili olan konularda ikrah e, tazmini kaldırmaz. Yani mesela şöyle birisi seni zorlasa, silah dayasa, yani can korkusu git falan canın malını çal dese ve sen onu çalsa. Sen onu yine tazmin etmek, karşılamak zorundasındır. Yani ikrah hali onu senden kaldırmaz. İkrah sadece neyi kaldırır senden? Sen zorlandığın için elinin kesilmesini kaldırır. Allah'ın ruhsatıdır bu. Ama beşeri, insandan haklarıyla ilgili olan şeylerde bunu kişi tazmin etmek zorundadır. Yine mesela ikrah edilerek birisi kafana silah dayasa, falancayı öldür dese, sen de onu öldürürsen, kısas olarak sen öldürülürsün. Çünkü birisi ölecekse kendini ölür, ölmeliydin yani. Bunun gibi. Yani tazmini kaldırmaz beşeri hukukta. Şimdi hocam bir az önce söylediğiniz sözle ilgili bir su sualim olacak da. Hani bu demokrasi oy kullanmak doğru değildir diye ifade ediyorsunuz. Şimdi öyle bir durumdayız ki bir tarafı seçmek zorunda. İnsanlar böyle, evet. yani öyle, hissettiriliyor, Biz şimdi, öyle hissettiriliyor da. Benim şimdi perimle, üç tane seçeneğimiz var. Sormak istediğim bir başka bir şey. Sizin söylediklerinizi ben alırım. Çözüm nedir? Beni yönetecek insanı seçme tarzı nedir? Ne olmalı? Şimdi, şimdi yavaş yönetici yavaş. seçme tarzı İslam'da e, insanlara kalmaz, yani halka kalmaz. Ehli hal vel ak kimseler vardır ki bunlar askeri otoriteyle ile ilmi otoritedir. Bunlar e, halifeyi seçerler. Bu onların üzerinedir. Halife seçildiği zaman halk bu ilim ehline ve askeri otoriteye tabi olarak böylece seçerler. Ama böyle bir ortamda bu yok. Bu yok. Yani böyle bir imkan yok. Biz burada sadece sabrederiz. Böyle bir ortam oluşuncaya kadar Allah'ın dinini ikam etmeye çalışırız. Ama size özellikle bunu söylemek istediğim olay yok. Şimdi bizi yönetenler, sizin bahsettiğiniz az önce, hani bizi yönetenler onları. Evet. Onlar belirli şekillerde, belirli şeyleri bizlere makrum bırakıyorlar. Çocuklarımızla onlara yetiştiriyoruz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam sabretmeyi onlar emrediyor. Yani senin verdikleriniz dışarıda belli. Okula göndermeyin. Okula göndermeyin. Ölüme geçememek. Yani, yani okula onlar... göndermeyin. Hayır işte. Onların sapları... Yani batıl olan hiçbir şeyde iştirak etmek zorunda değiliz. Biz eğer ee, gayemiz... Allah'a kulluk ise, Allah'ın dinini yaşamaksa ki e, yaratılış gayemiz budur. Ben insanlar ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, beni birlesinler diye yarattım buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bizim dünyada bulmuş gayemiz sadece bu. Allah Azze ve Celle kulluk etmek. Bizim Allah'a ve Resulüne ederek e, Allah'a kulluk etmemiz söz konusu olamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ümmetin başına zalim yöneticilerin geleceğini bildirmiş zaten. Bunların haksızlık yapacağını, kayırmalar yapacağını da bildirmiş ve sabredin demiş. Yani bize ancak bu düşer. Ama Allah'ın hakkı olan uslara gelince, yani Allah'ın bizden e, farz kıldığı, haram kıldığı, kulluk gerektiren meselelere gelince mahluk itaat yoktur buyuruluyor. Yani okula gönderen kişi kendi kendine boynunu sıkmıştır, ipe asmıştır yani. Çocuğun niye okula gönderiyorsun? Allah'a isyanı emrettiklerinde neden itaat ediyorsun? Sana sakalını kestiği niye kesiyorsun? Pantolon giydiği niye giyiyorsun? Bu onlara itaatin caiz olmadığı bir konu. İlakis isteyeceksin ki benim Rabbim Allah. Sen buna karşıamaz Benim rızkımı veren de o. Benim mülkiyetimde Allah'a ait. Allah'ın mülkünde hiç kimsenin tasarrufu olamaz.